Thank you. Merhaba Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Mesut Arlık. Ben Gökhan Aslan. Efendim bu hafta bir konuğumuz yok. Bir tür diğer açık radyodaki çoğu program gibi yılbaşı bilanço programı yapalım istedik. Bir miktarda önceki diğer programlarımızdan daha fazla sayıda müzikle geçecek bu programımız. Gökhan sence 2016 yılı Akademi açısından nasıl geçti? Çok parlak bir seneydi bence. Bence de. Yani yeni üniversite açılmadı bildiğim kadarıyla ama Morka. kapatılan üniversiteler oldu. Zaten bu da gerekli bir hareketti. Tabii içeride olan bir sürü akademisyen var. Böyle evet önce... bu arada şeyi unuttuk bak. Evet, yine her girdim. zamanki gibi. Girişte ba Bahtan Suite No. 3 e, dinledik. Casals performansıyla. Bu parçayı seçmemizin nedeni de İşler Gözaydın'dan e, kopya çekmiş olmamızdı. E, çünkü... İştar şu anda e, tutuklu, tutuklu durumda, hapiste. Evet. E, biz de bu programımızı e, iştara ve e, tutuklu durumda olan bütün e, akademisyenlere ithaf edelim istedik. E, o nedenle girişte o parçayı dinlemiştik. Evet, lafını bahla kestim. Evet, bahla kestin. E, kendisi de zaten programlarında çokça çalıyor. Bah e, programı haline hatta, getirdi hatta evet, neredeyse. Hatta neredeyse. Tabii ki her şeyde sene sonunda bir şekilde bir bilanço çıkarılmaya çalışılır. 2016 senesi tabii bu açıdan bilançoda büyük eksikliklerin olduğu bir sene. Çünkü birçok üniversitenin kapatılması dolayısıyla ciddi karışıklıklar söz konusu. Tabii bu birden olmadı hikayeyi hepimiz biliyoruz. Darbe teşebbüsü sebebiyle oldu. E, halen de bir belirsizlik tabii ki söz konusu. Kapatılan üniversitelerin hepsi vakıf üniversiteleriydi. 15 üniversite. Aynı zamanda bu üniversitelerin belki biri hariç, yanlış bilmiyorsam o da Fatih Üniversitesi'dir. Hepsi aslında tam AK Parti'nin iktidarı döneminde açılmış üniversitelerdi. Ve üniversite öğrenci olarak da yanlış bilmiyorsam şimdi sayılar değişebilir ama kabaca kaba sayılar 60 küsur bin. Hı. öğrenci vardı bu üniversitelerde ve bunlar bir şekilde başka üniversitelere transfer edile, edilebildi. Ama işin garibi transfer edildikleri bazı üniversitelerin öğrenci sayısı gelen öğrenci sayısından daha az. Yani şöyle bir örnek verelim mesela. Kapasitenin üstünde bir Evet. transfer aktarımı. oldu. Bu konuda nasıl bir çalışma yapılıyor bilmiyorum. Aslında tam da hani madem akademi diyoruz. Aslında akademi tam da bu akışların, sürekliliklerin içerisinde e, ileri ileride bir gün bir Neler oldu sorusuna cevap verecek çalışmaların da yapıldığı bir yer ya. Tam bu süreçte mesela öğrencilerin değişimleri, hayatlarındaki değişim, akademik hikayeleri nasıl de değişti. E, bu konuda bir sahaya inip mülakatlar yaparak işte yarı yapılandırılmış olur, işte derinlemesine olur ya da farklı bir yol olur artık metot nasıl olursa. E, bu geçişleri biraz irdenemek gerekir. Şimdi biz bu bunları hep sayıyla şu an verebiliyoruz. Sadece diyebileceğim şey şu an şu. Şu kadar üniversite kapatıldı. Bu kadar öğrenci aktarıldı. Aktarılan üniversiteler bunlar vesaire. Kim kimleri nasıl aktarıldı? O ders saydırmalar vesaireler nasıl gerçekleşebiliyor? Hakikaten zorlu bir süreç. Tabii ayrıca bu öğrenciler nasıl bir artık hayat düşlüyorlar akademik anlamda ve sonrasında kariyer mesela açısından bunların bir şekilde analizinin yapılması lazım belki de işte ileride bunu bunlar çalışılacak diye düşünüyorum. 2016 tabi böyle bir hareketli bir yıl oldu bu açıdan. İçeride olan e, hocalar açısından da bir sürü sayı verebiliriz. Tabi soru şu ne olacak? Yani çıkacaklar mı bu hocalar? Evet. Çıktıktan sonra üniversitelerine dönebilecekler mi? E, suçlulukları henüz kanıtlanmamış olduklarına göre bu süreç nasıl bu şekilde yaşanıyor. Ya da bazılarının dönecekleri üniversiteleri, Kalacak iştar gibi mı? dönecekleri bir üniversiteleri olmadığı için evet yani iştarın son görev yaptığı üniversite kapandı. asıl kapanmadan önce iştar atıldı. Evet. Önce evet. üniversiteden. Tam aslında. bir gün önce. Evet. Ama e, nihayet olarak da bir bilinsizlik tabii ki söz konusu. Yani bu, bu, bu ciddi anlamda bir kariyer aynı zamanda yani şeyin haricinde ilk programlarımızda Aydın Hoca Aydın Hoğr'la konuşurken evet. Hani bu içinde bulunduğumuz durum ve e, üniversiteler üzerinden e, yaşanan bu e, şeyler Sonuçta ülkenin e, kendi ayağını sıkmasıdır tabirini kullanmıştı Çünkü sonuçta akademiya dediğimiz ortam sadece bir e, not aldım sınava girdim ve dersi geçtimlik bir dersane hmm. e, mantalitesinde değil son gayet bir ülkenin e, zihinsel, entelektüel birikimini ve şeyini ortamını oluşturmanın en kilit e, kurumlarından birisi neticede. Oradaki e, profesör e, şeyinde hele ki dünya çapında kendini ispat etmiş e, isimlerin başına bunların gelmesi, dönüp e, hı hı. üniversitelerin kapatılması vesaire ciddi anlamda bir tür e, kronometrenin sıfırlanması hali gibi bir durum söz konusu hani akademiya açısından, diğer bütün açılardan, çoğu açıdan daha doğrusu söyleyebileceğimiz gibi, hani 2016'da her ne olduysa bunun tam tersi olmasını e, ümit ettik yeridir gibi bir durum Elbet. içerisindeyiz. Bunu bir yandan söylerken elbette üniversitelerde bir yapılanma olmadığını düşünmemiz söz konusu değil herhalde. Yani bir yapılanma her yerde varsa, işte mitinden bilmem neresine, dış işlerinden işte milli eğitimine varsa üniversitede de böyle bir yapılanma evet. e, olabileceğini tabii ki düşünüyoruz ama bu nasıl araştırılmalı bunun yöntemi yolu yordamı nasıldır bilmiyoruz mesela kapatılar üniversitelerden bir tanesi'nin şu an mesela zaten içinde bulunduğu belediye ile ilgili yani sınırları içerisinde yer aldığı belediye ile ilgili sorunları vardı kaçak yapıya da onlarla ilgili bu konularla ilgili daha Teknik inşaata ve iskana dair. E, fakat şimdi mesela üniversite kapatıldıktan sonra kepçeyle yolu bile kazılmış durumda. Evet. Yani ulaşılmaz bir hale gelmiş. Zaten ulaşılacak bir eğitim orada şu an verilmiyor. Fakat bu da bir milli servet. Ya üniversitenin binaları, içindeki yatırımda bir milli servet. Bunun da dönüştürülmesi icabında gerekiyor. Bu konuda milletvekillerinin teklifleri olmuş aslında. Yani bunları en azından devlet üniversitesi yapıp işler hale getirelim. Mesela. Sonuçta orada bir bina var. O bina... Bir yapı olarak kendi başına Öğrenciler suçlu. Öğrenciler heder olmamış oluyor. Evet suçlu olamaz. Bu şeye benziyor. E, bunlar tabii ki böyle efsaneler anlatılırdı ya işte kepçe de düşmüş ha, ama kepçe zincirlemiş ceza vermişler falan, gibi. Evet. Haliyle e, mekanların cezalandırılmasına gerek yok en azından. Bunlar çünkü milli servetse eğer yer, gerek yok. Geri kalan süreç zaten yargıda beklemekte olan henüz iddianameleri hazırlanmamış olan bir sürü dosya var yani. Hikaye var aynı zamanda. Bunu da buraya ayrıca koyarak düşünmek lazım. Yargı hikayesi böyle ama bu binalar ve yatırımlar ne olacak? Onu da geçelim. Öğrenciler ne olacak? Öğrencilere geçici bir çözüm şu an bulunmuş durumda. 2016'dan 2009 diye geçerken biz halde şunu düşünüyoruz. 2017'de artık bir nizam, kendince bir düzen, yeniden işlerlik kazanacak mı kendi içinde? Saygın, açık, şeffaf. Ee, artık e, yapılanmaların da böyle rahat olmayacağı, kimden olduğu önemli değil, sağ sol, işte cemaat bilmem ne, üst alt. Bu kadar rahat e, siyasi yapılanmaların fütursuzca, e, zarar verici şekilde olmayacağı bir üniversite e, hikayesi kurulabilecek mi düzeni? Bu konuda henüz bir şey yok. Şu an sadece yangın var. Dolayısıyla bence e, tam bu e, noktada masalalan sondan mesela bozup yeniden yapmaktır işim parçasına <gülüyor> evet. kulak vermekte fayda var. Dinleyelim. Karışmışım baştan sona kadar 1950'de doğmuşum Memur çocuğuyum, anam öğretmen Uykudan önce dua edermişim küçükken hmm. Aslın ne tam doğu, ne tam batı Ha orada olmuş, ha Ha burada her yol Ankara olmuşum, devamlı hayal kurmuşum. Bozuk yeniden yapmak türişim, bozuk yeniden yapmak. Eh, bozuk yeniden yapmak türişim, bozuk yeniden yapmak. lerce yıl önce doğmuşum karışmışım baştan sona kadar bu ne iştir alemde sen de cin ol ha ne çıkar aslım ne tam doğu ne tam batı ha orada olmuş ha burada yeni sema haberimi bulmuşum farz edelim ben de cin olmuşum bozuk yeniden yapmak çorişim bozuk yeniden yapmak bozuk yeniden yapmak çorişim bozuk yeniden yapmak bozuk yeniden yapmak çorişim bozuk yeniden yapmak Bozup Yeniden Yapmaktır işim. Bozup Yeniden Yapma Tekrar akademiyadayız. Masaralan Sonan Bozup Yeniden Yapmaktır işim parçasını dinledik. E, çünkü 2016'da e, akademiyada yaşadığımız bir tür e, ne deneyeceğiz ona? Resetleme ya da e, bir yeniden yapılandırma çalışması adeta içi, içindeyiz. E, ama pek de Hakikaten e, işte AKP yüzden, onu yüzden, bunu yüzden falanlık bir e, durum da söz konusu değil aslında. Hani. Yani tek bütün başım. yüzyıllık hikayeyi e, 14 seneye yığmanın da alemi yok. Doğrusu o değil. Evet yani burada bazı yatırımlar yapıldı, hatalar da yapıldı. E, nicelik olarak artışlar da gördük. Nicelik açısından e, grafikler bize böyle artan e, sütunlar gösterdi. Hı? Mesela e, bunlardan bir tanesi e, makale sayıları e, yani yayın sayıları daha doğrusu arttı. 2000'den 2012'ye arttı. E, ne demek arttı? Mesela yine yök verilerine göre 6.900 küsürlerden 30.000'lere 30 çıktı. Hı hı. Ama bu kalite anlamında aynı şeyi göstermiyor. Kalite anlamında ne demek? E, uluslararası endekslerde dergilerin e, yani indeksli dergilerdeki yayın durumumuz ne alemde? Öyle indeksi dergilerin de içinde kategorik kategoriler var A B C şeklinde. Bunların kimileri e, sadece daha işte puan toplasın diye hocalar daha o amaçla çıkarılanlarken kimileri ise e, gerçekten de uluslararası camiada ilgi gören yani literatür in, oluşturan. Impact faktör denilen o etkileme evet. e, katsayısının yüksek olduğu haliyle çok atıf da alan dergiler. Bunlar da aynı şekilde çok ciddi bir başarı görülmüyor. Daha çok... Sadece kantitatif, sayısal bir yükseliş evet. söz konusu ama... Ya da diğer bir açıdan bakalım. Evet, üniversite sayıları arttı. Aynı zamanda öğrenci sayıları da arttı. Fakat 2000'den 2014'de, 2000'de mesela üniversite mezunu iş gücü durumu %7 iken, yani işsizlik %7 iken 2014'te 13'e dayanmıştı. Orada da bir yükseliş söz konusu. Orada da bir yükseliş söz konusu. Şimdi bunlar sayılar tabii. Biz e, bütüne dair bir strateji raporu hazırlayabildiysek bile defalarca yok bunu hazırlattıysa bile bu uygulanamadı. Çünkü bu orta öğretimden, ilk öğretimden bağımsız değil. Orada devamlı sınav sistemi değişti. Biz 2016'ya gelince, 2016'da yaşanmış kendi başına olan felaketler dışında asıl topyekun bir felaket denir mi bilmiyorum ama bir e, sorunlar ağı var. Bu sorunlar arasında şimdi... Geldi geldi. Kar topu efektiyle çığ haline burada geldi. Burada bu hale geldi. Burada başka bir siyasal politik hikaye sebebiyle bir bağrına başka bir şey saplandı. Bir hançer saplanmış oldu. Şimdi bu hançeri çıkaracağız. Üstüne bir de bu bahsettiğim zaten so yapısal olan sorunları toparlayacağız. Ne zaman? Yani 2017'de ne 2017'de. Kesinlikle. Herhalde evet. Yani bu... E Ayrıca şeydeki e, önceki programlarda yine şey yapmıştık bu beyin göçü meselesi e, orta ve uzun vadede e, ciddi şeyleri e, problemleri neden olacaktır çünkü e, yani yurt dışında rahatlıkla e, iş bulabilen bir akademisyen demek burada yani bu akademisyenler e, İstanbul'un göbeğinde boğazana hazır viski içerek falan çalışan insanlar değildi. E, ülkenin dört bir yanında bu ülkenin çocuklarını yetiştiren akademisyenlerdi düne kadar hı hı. E, ve şimdi yurt dışındaki e, çocukları yetiştirmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla kaliteleri her nere de görev yapıyorlarsa o şehrin kalitesinde değil o şehrin gençlerini o şehirde eğitim alan gençlerin e, zihnini e, uluslararası çampta bir eğitimle e, karşılayan insanlardan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla şey orta ve uzun vadede istersek senede 100 bin makale çıksın bu ülkeden ama uluslararası çapta bir dünya çapında işler yapan yahut mesleğini dünya çapında icra edebilen insanlar olmadığı sürece bu ülkedeki eğitim kalitesinin düzeyinin yükselmesinin imkanı yok. Elbette mesela benim birebir bildiğim hikayelerden bir tanesi e, Cerrah e, bir arkadaşımız Almanya'ya gidiyor ve e, şu an orada yapmaya çalıştığı şey dil e, engelini bir şekilde aşarak orada hani iş bulmaya çalışmak. çünkü Bir, bir de denkliğini almaya çalışıyor. E, çünkü Alman devleti şu hesabı kendince yapıyor. Evet bu Cerrah'a bir Cerrah'a yetiştirmek kaç milyona bize mal olur? Kaç evet. milyon euroya mal olur? Ya da kaç yüz bin euroya? Çünkü çok Pahalı bir şey olduğunu bunun biliyoruz. O yaşa gelmiş, bu eğitim almış bir insan. Tabii, tabii. Ee, yine bu işe çok düz, doğrudan devletin vatandaşa kaynak olarak bakması olarak bu düzlükte bile baksan, evet bir milli kaynağı koca bir kaynak e, harcamış oluyorsun, yurt dışında başka bir memlekette oraya hizmet edecek. Yani e, bu bir kayıp. Bunların telafi edilebileceğine dair bir strateji ne zaman oluşturulur bilmiyoruz tabii. Evet, yani 2016 senesi hakikaten akademiyanın, yani bu arada hemen önceki programımızda konuk olduğumuz Koda Kocaeli Dayanışma Akademisi evet. ve diğer şehirlerde açılan dayanışma akademileri deneyimlerini de almış olalım yılın evet. bilançosunu çıkarırken yeni alternatif yollar 2017'de de daha devam edecek, daha serpilecek... Evet. gibi görünüyor. Umarız yani 2016'dan hakikaten ders alınmış bir şekilde 2017'ye geçilir. Umarız, Umarız bu sis... bir şekilde dağılır ve hani hukuk şeffaf bir şekilde işlemeye başlar. Hukuk sisteminin yapısını da kendini toparlaması lazım. Yani aslında her anlamda kendini toparlamamış yapılar işlemeye devam etmeye çalışıyor. Ne olacak bilmiyoruz. Umarız insanların canı yanmaz. Evet. Pekala. Yani e, akademiyenin içine düştüğü durumlardan biraz e, bahsetmek durumunda kaldık. 2016'nın bilançosunu çıkaralım derken. Ama süremizin sonuna geliyor. Evet. Geliyoruz. E, çıkışta hani öğlen vaktidir biraz daha e, şeyli bir parçayla veda edelim istersen. Adamlar grubundan evet. insanın düştüğü durumlar parçasıyla. E, veda edelim. E, bir sonraki programımızda 2017'de yeniden görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler, iyi seneler. İyi seneler. tuk kapalı penceresi kafanın içinde havasız kalmış nursuz çapsız mafyalarla çirkin çirkin dans ettirdin dar kafanın kapısının anahtarı kuytularda çöpten ince binalarda Bak elim bu sana uzanmış soruların artık bende yola düşü 3 5 vakte sen Uyumadan hayal ettim Artık elini sürmediğin Eski geçkin heveslerin Hatırlamıyorsun